Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evlin ve'l-ahirin. Ve ila jami'il enbiya'i vel mursalin ve ila jami'il evliyai walhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizi güzel isimlerinden anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. Yani El Esmaul Husna'yı anlamaya çalışıyorduk. Sıra Allah'ın El Metin ismine gelmiş. Metin demek güçlü demek, sağlam demek. Gücüne karşı koyulamaz demek dilediğini yapan, yaratan demek herhangi bir şeyi dilediğinde onu yapan hiçbir şekilde taviz vermeyen demek. Metin olmanın tersi de, zıttı da Çürük demek, aziz demek, zayıf demek, arziyeti kabul etmiş demek, köleliği kabul etmiş demek. Allah'ın isimlerini öğrenirken aslında insanı anlıyor, insanı tanıyoruz. Yani kendimizi tanıyoruz. El Esma'ul Hüsna üzerinde nasıl olmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini öğreniyoruz. Allah'ın güzelliğiyle nasıl güzelleşmemiz gerektiğini anlıyoruz. Bunun için de Allah önümüze örnek olarak Resulullah Efendimiz'i, peygamberleri koymuştur. İşte bunun gibi buyuruyor. Resulullah Efendimiz'e, peygamberlere baktığımızda Allah'ın onlara vahyinden sonra metin durmuşlar. Yani güçlü durmuşlar, metanetli durmuşlar, metanetli, sağlam durmuşlar. Hiçbir şekilde taviz vermemişler. Onun için mümin iman ettikten sonra imanında metanetli olmalıdır. imanında, İslamında metanetli olmalıdır. Allah'a teslim olmada. Bir de ihsanda, samimiyette metanetli olmalıdır. Metanetini bozmamalıdır yani. Metinliğini bozmamalıdır. Bozarsa ne olur? Allah'ın el-metin ismi onda tecelli etmez aciz duruma düşer, köle durumuna, nefsine, şeytana köle durumuna düşer, metanetini kaybeder, peşinden ihlasını kaybeder, İslamını kaybeder, imanını kaybeder. Onun için iman ettikten sonra kul metin olmalıdır, metanetli olmalıdır, güçlü olmalıdır yani. Allah'a kul olmayı, abd olmayı kabul ettikten sonra kulluğunda, abdiyetinde metin olmalıdır. Sağlam bir duruşla durmalıdır. Durmazsa ne olur? Durmazsa kaybeder. Metin olmazsa kaybeder. Gücünü kaybeder, güçsüz olur, zayıf olur, aciz olur. Sonra ben yapamam, ben edemem der. Nefse karşı koyarken, şeytana karşı koyarken, dünyaya karşı koyarken yani dünyalığa karşı koyarken eğer gücünü kaybetmişse metin olamamışsa yenilir. Allah'ın istediği gibi, sevdiği gibi bir kul olmaz, imanını koruyamaz. Allah'a karşı teslimiyetini bozar, teslimiyetini koruyamaz. İhlası bozulur. Kulluğu bozulur. mühsenliğini koruyamaz. Önce Allah'ın metin isminin geçtiği ayeti hep beraber anlayalım. Allah ayet-i kerimede buyuruyor İnne Allahe huve rezzâku zul metin. Muhakkak ki Allah rezzâktır. Allah rızkı verendir. Rızkınızı veren ilahtır. O kuvvetlidir. Bütün kuvvet ona aittir. Bununla beraber kuvvetinde metindir. Rezaklığında metindir. İlahlığında metindir. Ve firru ilallah. Allah'a firar edin. Hepiniz Allah'a firar edin. Bu ayetlerin sonunda Allah'ın metin ismi gelecek. Allah'a firar ederken metin olun, sağlam durun, metanetli olun, kararlı olun. İnni lekum minhu nezirun mübin. Muhakkak ki ben size Allah'tan bir nezirim, uyarıcıyım. Eğer size Allah'a firar edin dediyse, bu Allah'ın emridir. Eğer Allah'a firar etmezseniz, sizi uyarıyorum. Tehlike sizi bekliyor. Tehlikede kaldırsınız. Kendinizi tehlikeye atmış olursunuz. Evet. Allah'a firar edin. Allah'a koşun. İnsan neden firar eder? Tehlikeden firar eder. Bizi bekleyen tehlike nedir? Eğer Allah'a firar etmezsek, ''Şeytandan Allah'a firar ediyoruz, nefsimizden Allah'a firar ediyoruz, dünyadan, dünyalıktan Allah'a firar ediyoruz.'' ''Firar et.'' buyurdu. Allah emretti yani. Eğer etmezseniz sizi uyarıyorum.'' dedi. ''Ben Allah'tan size bir uyarıcıyım.'' buyurdu. Allah Resulüne böyle söyle dedi. ''Ve la tecalû meallâhi ilâhen âkher.'' Nasıl firar edelim? Evet. Allah onu beyan ediyor. Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. İlah sadece Allah'tır. Allah hem zati itibariyle ilahtır, hem de isimleri, sıfatları itibariyle ilahtır. Onun için ayetin sonunda zaten buyuruyor, en güzel isimler Allah'a aittir. el Esmaül ül hüsnâ Allah'a ait. Allah'ın ismini başka bir varlığa vermeyin. Başka bir varlık rezzaktır demeyin. Kerim'dir demeyin. Bütün isimler Allah'a aittir. Evet, Allah ile beraber başka bir ilah edinmeyin. Yani eğer siz müminseniz, Allah'a iman etmişseniz bilin ki ilah bir tek Allah'tır. Böyle anlamanız lazım. Böyle iman etmeniz lazım. Eğer böyle yaparsanız, Allah'a firar edersiniz, etmiş olursunuz. Allah'a koşarsınız. İnni lekum minhu nezirun mübin. Yine evet. ayeti tekrar etti. Muhakkak ki ben size Allah'tan bir nezirim, bir uyarıcıyım. Sizi uyarıyorum yani. Eğer Allah'tan başka ilah edinirseniz, bu sizin hüsranınız olur. Kezalik. İşte böyle dedi. Bu böyledir dedi. Ma'at ellezine min qablhim min rasul. Senden önce onlara bir resul geldiğinde, onlara bir resul gönderdiğimizde illa qalu sahirun ev mecnun. Onun için derlerdi ki bu bir sihirbazdır. Ya da bu bir mecnundur. Bu delidir niye öyle söylüyor? Allah'a davet ettiği için. Hepiniz Allah'a firar edin. Allah'tan başka Allah ile beraber ilah edilmeyin dediklerinde evet bu sihirbazdır dediler ya da bu mecnundur, delidir dediler. Ettevasu <gülüyor> bihi. Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler? Belhum kavmun tağun. Allah hayır dedi. Bunlar haddini aşmış azgın bir kavimdir. Azgın bir kavim oldukları içindir. Azlıkları içindir yani. Azmak demek, tavutta olmak demek, Allah'ı kabul etmemek demektir. Hakkı kabul etmemek demektir. Hak'tan başka ne varsa o tavuttur. Fetevelle <gülüyor> enhum. Onun için, bundan dolayı onlardan yüz çevir. Yani Allah'a firar etmeyenlerden, Allah'tan başka, Allah ile beraber ilah edilmiş olanlardan yüz çevir. Fema ente bi melum. Bunun için sen onlardan yüz çevirdiğinden dolayı kınanacak değilsin. Levm edilecek değilsin. Yani Allah rahat ol dedi. Böylelerinden yüz çevir. وَاذَكِّرْ وَإِنَّ الذِّكْرَ يَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Sen öğüt ver dedi. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Müminler öğütten, zikirden Allah'ın ayetlerinin hatırlatılmasından fayda görür. Senin vazifen budur dedi. وَمَا Ben cinleri ve insanları sadece bana abdolsunlar diye yarattım. İnsanların yaratılış sebebi, cinlerin yaratılış sebebi bana abdolmalarıdır. Onların başka bir vazifeleri yoktur. İşleri bana abd olmalarıdır. Abdolmak olmak Neydi? gönlünü kaptırıp peşinden sürüklenmek, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, severek Allah'a abd olmak, nefsin, şeytanın ilahlığını kabul etmemek, başkalarının ilahlığını kabul etmemek demektir. Allah'a abd olmak. Allah'a abd olmak insanı hürriyetine kavuşturur, özgür kılar ama ama Nefse abdolmak, şeytana abdolmak insanı köleleştirir. Dünyaya abdolmak insanı köleleştirir. <gülüyor> ben ne insanlardan ne de cinlerden rızık istemiyorum. Ama uridu en onlardan beni doyurmalarını da istemiyorum. İnna Allah'e huwa Muhakkak ki rızkı veren Allah'tır. İnsanları da, cinleri de, bütün mahlukatı da doyuran rızkını veren Allah'tır. Zulku ve o kuvvet sahibidir el metin ve o metindir. Bir şeye hükmettiğinde onu yapar. Hiç kimse onun gücüne karşı koyamaz. Allah bir şeye hükmettiğinde onu devam ettirir. Onun için ayet-i kerimede buyuruyor ki eğer Allah insanların günahlarından dolayı onları cezalandırsaydı yeryüzünde canlı varlık bırakmazdı. Yani yaşamayı hak etmiyor insan dedi. Günahlarından dolayı yanlışlarından dolayı yaşamayı hak etmiyor dedi ama Allah bir kere öyle hüküm verdiği için metindir. Rızkını vermeye devam ediyor. Varlıkta tutmaya devam ediyor. Ona kazanma imkanını vermeye devam ediyor. Fe misle zunubi Muhakkak ki o zulmedenlerin arkadaşları onlara da misliyle ile o günahın o zulmün payı vardır fela يستعجلون acele etmesinler acele etmesinler bunun cezasını görecekler zulmedenlerin arkadaşları zulmedenleri destekleyenler onların işlediği o zulmün günahından aynı ile payını alır dedi. Onun için kimi desteklediğimize bakmamız lazım. Eğer desteklediklerimiz arkadaş olduklarımız eğer zulm diyorsa bilelim ki onların işlediği o zulmün aynı ile bize de Allah onu defterimize yazar. Cinayet işlemişlerse biz de o cinayete ortakız. Zulüm yapmışlarsa o zulme ortaktız. Günah işlemişlerse onların o günahına aynı ile ortaktız. Aynı ile payı var dedi. Onlar bunun farkında değildirler. Acele etmesinler dedi. Acele etmeyin, bunu göreceksiniz dedi. Onun için mümin taraf olmaz. Mümin sadece Allah'ın tarafındadır. Mümin partici olmaz. Müminin partisi olmaz. Bir partiyi desteklemesi ayrı şeydir. Birilerinin desteklemesi ayrı şeydir. Ama desteklerken hakta durur, doğrusuna doğru der, yanlışına da yanlış der. Sadece o partiyi desteklediği için yanlışına doğru demez. Çünkü onun için, mümin için bir tek doğru vardır. O da Allah'ın vahyettiği doğrudur. Allah'ın Resulü'nün sünnetidir. Yani onun ölçüsü, Kur'an ve sünnettir. Yoksa körü körüne birilerini desteklerse onların zulmüne ortak olur. İsyanına ortak olur. Günahına ortak olur. Yanlışına ortak olur. فَفَوَيْذٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُعَدُونَ Allah işte o zulmedenlere, zulmedenlere arkadaş olanlara yazıklar olsun. İmanında metin olmayan, metanetli durmayanlara yazıklar olsun. Allah'ın onlara o vaad ettiği gün geldiğinde evet, onlara uveyl olsun. Onların yeri cehennem demektir. Ve biz رَبُّكَ Rabbu بَنِي min bani Adama min Allah hatırlayın dedi biz Adamın belinden zürriyetlerini aldık ve aşkadam onunla Onları kendi kendilerine, kendi nefisleri üzerine şahit kıldık. Elestu Onlara sorduk. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela shahidna. Evet dediler. Sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahidiz. Niye bu riy yaptık? Neden daha dünyaya göndermeden önce bütün insanlara kendimizi müşahade ettirip onları kendi nefisleri üzerinde şahit kıldık? Evet. Neden yaptık bunu? En tekulu yevmel kıyameti inna kunna en haza gafilin. Siz kıyamet günü biz bundan gafildik. Bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye bunu yaptık. Ama onu hatırlamıyoruz. Rabbimizi, gördüğümüzü, Rabbimizin bize Eles tu bir rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? hitabını hatırlamıyoruz. Ama Allah ne buyurdu? Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demeyesiniz. Senin Rabbin bir tek ben ve sen buna şahitsin. Seni buna şahit kıldım buyurdu. Bunun içinde herkes Rabbini arıyor. Kendisini yaratan Rabbini arıyor. Bu şehadetten dolayıdır. Onu hatırlamasa da onu biliyor. Bütün şiddetiyle onu istiyor. Rabbini istiyor aslında neyin peşinden koşarsa koşsun, o aslında Rabbini arıyor. Onu bulmayana kadar, onun yoluna girmeyene kadar da mutmain olması mümkün değildir. Huzuri bulması mümkün değildir. Hep bir feryat içindedir. Ruh bir feryat içindedir. Rabbini arıyor ve Rabbini istiyor. Ne zaman ki onu Allah'a giden yola koydun, yürümeye başladı, evet der, işte o. Benim aradığım budur. Rabbine gitmeye başlamış. Yaklaşmaya başlamış çünkü. Allah kıyamet günü hiç kimse ben bunu bilmiyordum diyemez. Çünkü onu şahit kıldım buna. Evet ayet devam ediyor. "Ötahulu inma eşrike abauna." Bir de şöyle demeyesiniz diye. Bizim babalarımız, atalarımız müşriktiler. Sana şirk koşuyorlardı. Biz bilmiyorduk. Min qablu ve kunna zürriyeten min ba'dihim. Biz atalarımızdan sonra geldik. Biz onların zürriyetiyiz. Dolayısıyla biz atalarımıza uyduk. Babalarımız ne söylediyse, atalarımız ne söylediyse, büyüklerimiz ne söylediyse, biz onlara uyduk, bilmiyorduk. Demeyesiniz diye. اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَى الْمُفْتِلُونَ Atalarımız batılda olduğu için bizi helak edecek misin? demeyesiniz diye. Onlar batılda olabilir. Sana düşen ona uymak değil, atalarına uymak değil. Allah'ın kitabına uymaktır, Resulünün sünnetine uymaktır. Allah ben bahaneyi kabul etmiyorum dedi yani. Sen bunu biliyorsun. Sen kendi gönlüne bakarsan bunu biliyorsun. Ve kezalik. İşte böyle dedi. Bu böyledir dedi. Tufessülül ayak. Size ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Ayrıntısıyla açıklıyoruz. Ve leallehum yergiyun Niye böyle yapıyoruz? Bulundukları yoldan dönsünler diye, Rablerine dönsünler diye. Belki Rablerine dönerler. Belki hakkı hakikati kabul eder, Rablerini dinlerler. Ve du alehim nebe'el laziyye ayatina. Allah onlara anlat dedi kendisine ayetlerimizi verdiğimiz o adamı anlat dedi. Fenselehe <gülüyor> minha. <gülüyor> o ayetlerimizden çıktı. Ayetlerimizi bıraktı. Ona ayetlerimiz okundu. O bunu anladı. Ama Oradan çıktı. Fe <Sessizlik> şeytan. Şeytana tabi oldu. Ayetlerimize tabi olması gerekirken şeytana tabi oldu. Fekhane minel gâbi. Dolayısıyla yolunu şaşırmışlardan oldu. Ve <Sessizlik> levşi'na ama eğer biz dileseydik o da dilemiş olsaydı. O dilemiş olsaydı, biz de dilerdik. لَرَفَعْنَاهُ biha. Onu, o ayetlerimizle ref eder, yüceltirdik. nehu اَخْلَدَ ilal الْاَرْضِ Ama o yere saplandı. O toprağa saplandı. Dünyaya saplandı. Yani, dünyayı ahirete tercih etti. Dünya hayatını, ahiret hayatına tercih etti. وَالتَّبَعَى hevahu O hevasına tabi oldu. Arzusuna, isteğine, nefsinin arzusuna, isteğine tabi oldu. Allah'ın ayetlerine tabi olması gerekirken, nefsinin hevasına tabi oldu. Ve وَمَسَلُهُ O'nun misali O'ndan onun için size bir misal vereyim. Evet, Allah buyuruyor. Keme kelbi in tehmil aleyhi yelhes. Onun hali köpeğe benzer. Onunla muhatap olsan da olmasan da Hali köpeğe benzer. Dilini çıkarıp solur. Köpek dilini çıkarıp soluyor ya. Dilini çıkarıp solur. Ev tetruk hu yelhes. Onu kendi haline bıraksan da yani onu Allah'a davet etsen de ona sorumluluğunu hatırlatsan da sorumluluğunu yüklen desen de köpek gibi dilini çıkarır solur. Onu bıraksan da bir şey söylemesen de yine köpek gibi dilini çıkarıp solur. Zalikhe meselel kovun, bi ayatina. Ayetlerimizi yalan sayan kavmin hali böyledir. Evet, ayetlerimizi inkar eden değil, yalan sayan kavmin hali böyledir. Yalan saymak demek, inkar etmek demek değil. Ben Allah'ın ayetlerini kabul ediyorum deyip gereğini yapmamaktır. Sanki onu hiç dinlememiş gibi yapmaktır, anlamamış gibi yapmaktır. Eğer biri böyle yapıyorsa onun hali dilini çıkarıp soruyan köpeğe benzer dedi. Yani ısırmak için bahane arıyor. Fırsat arıyor verse so qeses sen kısayı anlat la leallehum yetefekkeru belki düşünürler belki tefekkür edip anlarlar belki ders alırlar sa meselen kavmul zine kezzabu bi ayatina ayetlerimizi yalan sayan kavmin hali misali ne kötüdür وَاَنْفُسَهُمْ kanu yezlimun. Onlar sadece kendilerine zulmederler. Kendilerine zulmeden kavmin hali, misali ne kötüdür. Allah'ın ayetlerini yalan sayanlar köpek gibidir dedi. Köpek gibi olmak ne kötü bir durumdur. Men yahdilu Allahu fehuvel muhted Kim Allah'ın hidayetiyle hidayet bulmuşsa o hidayettedir. Allah kime hidayet vermişse hidayetteki odur. Women yudlil Allah kimi de delalette bırakırsa yani kim de Allah'ın hidayetiyle hidayeti bulmazsa ve ulayike humul Kasirun işte Hüsran'a uğrayanlar onlardır. Hidayet Allah'ın hidayetidir. Hidayet Kur'an'ın hidayetidir. Allah'ın ayetlerinin hidayetidir. ولقد cehenneme لِلْجَهَنَمَ كَسِيرَن مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Biz İnsanların ve cinlerin çoğunu cehennem için çıkardık. Cehennem için yaşattık. وَلَقَدْ زَرَعْنَا Yarattık değil. Dünyaya hayata gelmesine müsaade ettik. Zere'e ziraat demek, çıkardı demek. Ekilmiş tohumu çıkardı demek. Evet. Cinlerin ve insanların çoğunu cehennem için yaşattık, hayatta bıraktık, imkanı tanıdık. Niye cehennemlik olur insanlar ya da cinler? Lehum kulubun la yefkehune biha. Onların kalpleri vardır, Allah onlara kalp vermiştir. Onunla fıkıh etmezler, anlamazlar, düşünüp tefekkür etmezler. Velehum ayyunun la yupsirune biha. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Yani gönül bakışları vardır, onunla bakıp görmezler. Velehum azanun la yesmeune biha. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler. Neyi işitmezler? Allah'ın kelamını işitmezler. Ulaike kel en'am. İşte onlar davarlar gibidir. Davar gibidir onlar. Bel Bel hum edellu. Allah yok yok dedi. Davar gibi değil. Daha aşağı gay. Davardan, davarlardan daha aşağıydırlar. Ulaike humul gafilun. İşte gafil olanlar bunlardır. Allah'tan habersiz olanlar, gaflette olanlar bunlardır. Kendinden gafil olanlar, Hazreti İnsan olduğunu unutmuş olanlar, bilmeyenler bunlardır. Ebedi hayattan, ebedi hayati nasıl kazanması gerektiğinden gafil olanlar bunlardır. Çünkü kalbi var, Allah ona gönül vermiş, onunla anlamıyor, fıkhı etmiyor onunla. Göz vermiş, manevi göz vermiş, onunla hikmetle bakamıyor. Allah'ın muradını anlamak için görmeye çalışmıyor. Kulağı var, onunla zahiri kulağı var, bir de manevi kulağı vardır. Onunla Allah'ın ayetlerini işitmiyor, duymuyor. Onlar davarlar gibidir. Hayır dedi. Davardan daha aşağıydır. Allah'tan gafil olanlar davardan daha aşağıydır. Biraz öncesinde ne buyurmuştu? Köpeği örnek vermişti. Dilini çıkarıp soruyan köpeği örnek vermişti. Allah köpek gibidir dediyse, davar gibidir dediyse, kıyamet günü köpek gibi olur, davar gibi olur. Davar yapar onu. Evet, ayet devam ediyor. Veli Allah'ın isimleri husna. El isimleri Allah'a aittir. Bütün güzel isimler Allah'a aittir. Biz de Allah'ın el isimleri husnasını anlamaya çalışıyoruz. Bedduhu biha. O isimlerle Allah'a dua edin. O isimlerle Allah'ı davet edin. Fed'uhu. Davet edin. Nasıl dua edeceğiz? Nasıl dua edeceğiz? Nasıl davet edeceğiz? Mesela dua ederken diyelim ki Allah'tan rahmet istiyoruz. Ya Rabbi bana rahmetinle muamele et. Ya da şu rahmet et. Rahmetinle muamele et. Derken nasıl davet etmemiz gerekir? Ya Rabbi sen rahmansın. Sen rahimsin. Bu kuluna rahmet et. Rahman olan sensin. Sen rahmet etmezsen, merhamet etmezsen hiç kimse merhamet edemez. Rahim olan sensin. Sen erhamer rahimsin Buna bana rahmet et deyip duayı böyle yapmak gerekir. Diyelim ki Allah'tan bir nimet istiyor. Ne demesi lazım? Ya Rabbi sen kerimsin. Sen Vehhab'sın. Nimeti hibe edensin. Sen Rezak'sın. Rızkı veren sensin. Bunu ikram et. Allah'ın isimlerini El Esmaül Hüsna'sını söyleyip Allah'tan öyle istemek lazım. Bu dua idi. Bir de davet var. Ya Rabbi sen Rahim'sin. Sana halife olmak için benim de rahim olmam lazım. Senin kullarına, mahlukatına merhamet etmem lazım. Sen rahimsin, rahmet etmeyi seversin. Rahmet edeni seversin. Ben senin sevgini istiyorum. Ben sana iman etmek istiyorum. İmanımın kemale ermesini istiyorum. Onun için bana rahmetle muamele etmeyi ikram et. Bana Rahim isminin tecellisini ikram et. Beni Rahim yap Ya Rabbi. Beni Kerim yap Ya Rabbi. Sen Kerim olanları seversin. Çünkü sen Kerimsin. Sadece bunu söylemek yetmiyor. Ne yapması lazım? Bir de fiili duasını yapması lazım. İnsanlara, mahlukata, en yakınlarına merhamet ettiğinde, ikram ettiğinde Allah onun gönlündeki merhametini, Rahim ismini arttırır, Kerim ismini arttırır. Ne zamana kadar? Kemale erinceye kadar. O isim onun üzerinde kemale erinceye kadar devam eder. Evet. En güzel isimler Allah'ındır. Onlarla Allah'a dua edin. Allah'ı davet edin. Ve zedullezine yulhiduna fi esma'ihi. bırak dedi. Allah'ın isimlerinde ilhada düşenleri bırak, mülhid olanları bırak. Allah'ın isimlerini terk edenleri bırak, Allah'ın isimlerinden mahrum olanları bırak dedi. Sejuzune makanu yamelun. Onlar Yaptıklarının cezasını çekecekler. Allah'ın isimlerinden mahrum kaldıkları için, ilhada mülhid, ters düştükleri için, Allah'ın isimleriyle isimlenmedikleri için, onlar yaptıklarının cezasını görecekler. Çünkü Allah'ın isimden her ayrılış zulümdür. Her Allah'ın ismini terk ettiğimizde, kendimize zulmetmiş olur cezayı hak etmiş oluruz onları bırak dedi. Ve memmen halakna ummeten yehduna bil hak. Bizim yarattıklarımızdan öyle bir ümmet, öyle bir topluluk var ki Hakka hidayet eder. Evet. Başka bir ayet-i de bunlar her zaman vardır dedi. Hakk'a hidayet eder. Ve ya Onunla adaleti yerine getirirler. Dengeyi kurarlar. İnsanları dengeye getirirler. Neyle? Elbette ki Kur'an ile, elbette ki en el esmaul husna ile. Evet, İnsanları dengeye getirirler. Dengeli kılarlar. Yani Allah'ın isimlerinde ilhada düşürmezler. Tam tersine Allah'ın isimleriyle isimlenmelerine hidayetçi olurlar. وَالَّذ۪ينَ كَزَّبُوا بِاَيَاتِنَا O kimseler ki ayetlerimizi inkar ederler tenes, tedrici hımm, min la yâlamun. Onları bilmedikleri, anlamadıkları yerden yavaş yavaş yuvarlayacağız, cehenneme yuvarlayacağız. Evet, Allah'ın ayetlerini nasıl inkar ediyor? Bu okuduğumuz eğer Allah'ın ayetlerini inkar ederse, Allah'ın isimleriyle isimlenmeyi inkar ederse. İlhada mı düşmüş? Yoksa Allah'ın isimleriyle isimlenmiş mi? Bundan bile haberi yoksa. Yavaş yavaş bilmediği yerden uçuruma, cehenneme yuvarlanıyor dedi. Ve ömli lehum. Ben onlara möhlet veririm dedi. Müsaade ederim. Niye müsaade ediyor? Aklını başına toplasın diye. Allah'a dönsün diye. Allah'a firar etsin diye, el-esmaul hüsnayla isimlensin diye, Allah'ın güzelliğiyle güzel olsun diye evet, mühlet veririm. İnne keydi metin. Muhakkak ki benim işim metindir, sağlamdır. Muhakkak ki ben metinim, benim fiilim de metindir, benim işim de metindir. Eğer böyle müsaade etmişsem senin yaşamana, imkan vermişsem, kendi ayağında uçuruma sürükleniyorsun, haberin olsun. Kendine tuzak vuruyorsun, haberin olsun. Evet, Allah'ın metin ismini hep beraber anlamaya çalışıyorduk. Önce imanda metin olmak lazım. Bir, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediysek artık bu söz üzerinde metin olmamız lazım. Artık sarsılmamak lazım. Ben Allah'a iman etmişim. Rabbimi seviyorum. Rabbimi her şeyden çok canımdan çok seviyorum. Dediysek iman etmişiz. Bunun üzerinde durmamız lazım bize düşen imanımızı artırmaya çalışmamız lazım. Eğer imanımızı kaybediyorsak imanımızda eksilme oluyorsa imanda mümin olarak metin olamadık demektir. Allah'ın el metin ismi tecelli etmediği için imanımızı kaybediyoruz. Aşkı muhabbeti kaybetmek demek imani kaybetmek demektir. Aşk muhabbet iman nurunun tecellisidir. Evet. Bakacağız, imanda metin oluyor muyuz? Metin miyiz? Yoksa her gün ayrı bir halde miyiz? Bir aşağıda bir yukarıda mıyız? İslam'da metin olmak lazım, Allah'a teslimiyette metin olmak lazım. Eğer bir gün Allah'a teslimiz, ikinci gün teslimiyetimizi kaybetmiş şeytana teslim olmuşsak, İslam'da metin olamadık demektir. Sağlam durmadık, metanetli olamadık demektir. İhsanda metin olmak lazım. İman, İslam, ihsan. Bu üçlüğü bir araya geldiğinde o din olur. İslam dini olur. İslam dini bu içinden meydana gelir. İhsan, ihlas demektir. Allah'ın huzurundaymış gibi bir hayatı yaşamak demektir. Mühsin olmak. İhsan sahibi olmak. Evet bakacağız. İhsanda, mühsin olmada metin miyiz? Yani her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışıyor muyuz? Allah'ın huzurundaymış gibi aşk halinde, vejd halinde durabiliyor muyuz? Duramıyorsak metin olamamışız demektir. Allah'ın metin ismi bizde tecelli etmemiş ya da durabildiğimiz kadarıyla tecelli etmiş demektir. Allah'a abd olurken, ayet okurken Allah buyuruyordu. "Ve ma halakte insa li abudun. Ben cinleri ve insanları yalnız sadece bana abdolsunlar olsunlar diye yarattım." buyurdu. Allah'a abd olurken Allah'ın rızası peşinde koşarken Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir kul olmaya çalışırken metin durabiliyor muyuz? Yani metanetli, güçlü duruyor muyuz? Sağlam duruyor muyuz? İnsanın insan olabilmesi için, hazreti insan olabilmesi için iman etmesi gerekir. Allah'a abd olması gerekir. İman ve Allah'a abdiyet işin özüdür. Hazreti insan olmanın özüdür, temelidir. Allah'a dost olmanın temelidir, özüdür. Gerisi her şey araç. Amaç Allah'a iman edip abd olmaktır. İbadet araçtır, amaç değildir. Namaz, oruç, hac, zekat bütün emirler hepsi Araştır, hiçbir amaç değildir. Amaç iman edip Allah'a abd olmaktır. İbadet değil, abd. İbadet abdiyetin gereğidir. Abd olmak da her andadır. Onun için ayet-i kerimede buyuruyordu. Nerede olursanız olun, ister tek başınıza ister başkalarıyla beraber olun Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Abd olduğunu unutma. Allah'ın huzurunda seni yaratan Rabbinin huzurunda olduğunu unutma buyurdu. Yoksa sadece namazdan namaza Allah'ı hatırlıyorsak, abd olduğumuzu hatırlıyorsak o abdiyet olmaz. İbadeti abdiyetin yerine koymuş oluyoruz. Allah'a abd olurken metanetli duruyor muyuz? Metin olarak duruyor muyuz? Sağlam duruyor muyuz? Allah'a itaat ederken metin olmak lazım. Allah'ın emirleri vardır. Evet. Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, infak gibi, ihsan gibi. Allah'ın emirlerini yerine getirirken metin duruyor muyuz? Metanetli oluyor muyuz? Güçlü duruyor muyuz yani? Nefsimiz itiraz ettiğinde yoksa hemen düşüyor muyuz? Şeytan bir veçese verdiğinde hemen yuvarlanıyor muyuz? Yoksa metin mi duruyoruz? Metin duruyorsak Allah'ın el metin ismi tecelli etmiş demektir. Aynı şekilde Allah'ın resulüne tabi olurken metin duruyor muyuz? Bütün müminler için ben iman etmişim diyen her mümin için Resulullah Efendimiz örnektir, önderdir, rehberdir. Mutlaka onu kendisine örnek almalı, ona uymalıdır. Ona tabi olmalıdır. Eğer Allah'ın Resulüne tabi olmadıysa başka birine tabi olmuştur. Ya nefsine tabi olmuştur, ya şeytana tabi olmuştur ya da herhangi birine kime tabi olursa olsun o kendi hevasına tabi olmuştur. Evet bakacağız Allah'ın Resulüne tabi olurken metin duruyor biz. Metanetli oluyor biz yani. Allah'ın Ayetlerine uyarken, iman ederken, imana, ahlaka, amele dönüştürürken metin oluyor muyuz? Sağlam duruyor muyuz? Rabbim böyle emretmiş, benim buna iman etmem lazım, benim bunu sevmem lazım. Bunun bende ahlaka dönüşmesi lazım, benim böyle olmam lazım. Dolayısıyla benim böyle yapmam lazım deyip amele dönüştürürken metin oluyor muyuz? Kendimize bakmamız lazım. Bir sorunumuz var yalnız. Müminler, Müslümanlar olarak bir sorunumuz var. Birbirimize metin olmayı tavsiye etmiyoruz. Tam tersini tavsiye ediyoruz. İnsanların gücünü kırmak için, manevi gücünü kırmak için, onu pasif hale getirmek için, ha bile tersinden ona telkinde bulunuyoruz. Tersinden. Ne diyoruz? Sen yapamazsın diyoruz. Senin gücün yok diyoruz. Sen kim, bunu yapmak kim diyoruz. Sen kim, veli olmak kim? Sen kim, Allah'a dost olmak kim? Yetmez. Zahiri olarak bir iş yaptığında, Analar, babalar kendi evlatlarına aynı şeyi söyler. Sen bu işi yapamazsın. Biz kim bunu yapmak ki? Ne yapıyor? Azmini kırıyor. Metanetini kırıyor. Oysa ki bunun tam tersini söylemesi gerekir. Ne demesi gerekir? Allah seni Hazreti İnsan olasın diye yaratmış. Sana bu kabiliyeti, bu gücü vermiştir. Allah zatıyla sıfatıyla sana tecelli etmiş. Sen hazreti insansın. Hak budur. Doğru budur. Allah böyle söylemiştir. Sen niye onu küçümsüyorsun öyle? Senin evladın da olsa onu bu şekilde küçümsemeye hakkın yoktur. Yermeye hakkın yoktur. Bu hastalık. Bu münafıklığın hastalığıdır. Münafık. Ancak münafık bunu böyle yapar. Bilmiyor. İman etmemiş. Allah'a iman etmemiş. Allah'ın en esmaul husnesine iman etmemiş. Oysa ki, o Allah'ın isimlerini kazanırken, Allah onu zaten vermiş ona o isimleri. O isimler onda kemale ererken, büyürken senin ona yardım etmen lazım. Sen Allah'ın metin isminde ona böyle mi yardım ediyorsun? Böyle mi destek oluyorsun? Sen metin ismini yok etmeye çalışıyorsun üzerinde? Evet. Birbirimize... Hakkı tavsiye ederken, hakikati tavsiye ederken El Esma'u'l-Husna'yı tavsiye ediyoruz. Sabri tavsiye ederken de El Esma'u'l-Husna üzerinde sabit durmayı, metaneti, metin olmayı tavsiye ediyoruz. Onun için ne buyuruyor? Vel Asr suresinde Vel Asr innel insana lefi khusr Asra, zamana Aslında insana senin ömrüne yemin olsun ki dedi, andolsun ki İnnel insâne lefî husr. Muhakkak ki insan husrandadır. İnsan zarar etmiş. Husran demek, zarar etmek demek. Neyinden zarar ediyor? İnsanlığından. Hazreti insan oluşundan zarar ediyor. İlla dedi. İllellezîne âmenû. Ancak dedi, iman edenler müstesna. Bir tek iman tek başına Husran'dan kurtulmamıza yetiyor mu? Yok. İllellezine âmenû ve salihat. İmanla beraber eğer salih amel işlerse. Yetti mi? Gene yetmedi. Ve tevâsav bil ve tevâsav sabr. Bir de hakkı tavsiye etmesi lazım ve sabrı tavsiye etmesi lazım. Hakka davet etmesi lazım. Hak Allah'ın ismidir. Hak Allah'ın buyurduğudur. Hak Resulü'nün yaşadığıdır. Hakkı tavsiye etmesi lazım. Hakkı tavsiye ederken de sabırlı olması lazım. Bununla beraber bir de hakta sabretmeyi tavsiye etmesi lazım. Yani metanetli olmayı tavsiye etmesi lazım. Yoksa ne olur? Yoksa hüsran dedi Allah. Hüsran. Ama biz atalarımızın dininde böyle öğrenmedik. Doğrudur. Allah söyledi zaten. Sen bunu biliyorsun dedi. Ben senin maşukunum dedi. Ben seni yaratan Rabbinim ve sen benimle muhatap oldun. Sen bana şahit oldun. Senin istediğin benim dedi. Senin bunu böyle bilmem lazım. Bak sana Söylüyorum, haber veriyorum dedi. Ataların böyle yaptı diye sen de onlar gibi yapma dedi. Onlar gibi yaparsan onlar gibi olursun. Evet. Bir de yapmamamız gereken şeylerde metin olmak, metanetli olmak. Nefsimize karşı, nefsimizin arzularına, isteklerine karşı metin olmamız gerekir. Nefsin arzusu, isteği vardır. Haramlar vardır. Dünyayı istiyor ya da. Eğer biz nefsin arzularına, isteklerine karşı metin olmazsak ne olur? Ona, nefsimize köle oluruz. Nefsimize kul oluruz. Aynı zamanda şeytana köle olur, şeytana kul olmuş oluruz. İmanımızda sebat etmediğimiz içindir. Metanetli olmadığımız içindir. Kulluğumuzda metanetli olmadığımız içindir. Eğer nefsimiz ikide bir, bizi yeniyor, nefsimize, şeytana yenik düşüyorsak, metanetli olamadığımız, Allah'ın metin ismi tecelli etmediği içindir. Bir de insanların şöyle ya da böyle demesine karşı metin olmak vardır. Ya Rab olarak Allah'ı kabul eder. Allah ne söylemiş, Allah ne buyurmuş, Allah ne der deyip hayatımızı yaşar, Allah'a kul oluruz. Ya da insanların şöyle ya da böyle demesini Allah'ın söylemesinin, önüne koyarız, insanları ilah edilmiş oluruz. Nasıl mesela? Şunu şöyle yaparsam acaba komşular ne der? Herkes ne der? Anam ne der? Hanımım ne der? Eşim ne der? Çocuklar ne der? Diyorsak bu Allah'ın ne dediğinin önüne geçiyorsa kimin için ne der dediysek o bizim ilahımızdır. Bizim Rabbimiz O'dur. Çünkü onu Allah'ın önüne koyduk. Ayetleri okurken Allah ne buyurdu? Allah ile beraber başka ilah edinmeyin dedi. Onu Allah'ı kabul ediyorsun. Onu da Allah ile beraber ilah edindin. Allah'ın önüne koydun. İmanına şirki bulaştırdın ve sen müşrik oldun. Sen bunun farkında değilsin ama sen münafık olmuştun. Başkalarının ne dediğini Allah'ın önüne koydun. Bir örnek vereyim mesela. Kız çocukları, kız çocuklarının ilk okuldan sonra okula gönderilmesi doğru değil dedim. Söyledim mi? Söyledim. Niye söylüyorum? Burada mutlaka bir sorun var ki onu söylüyorum. Allah kızlarla erkeklerin iç iş işte olmasını kabul eder mi? Kabul etmez. Allah erkekler bir kısım bakışını kıssın dedi. Kıssın dedi. Aynı şeyi mümin kadınlara söyle dedi. Onlar da bakışlarını, bakışlarının bir kısmını kıssın dedi. Bir kısmını derken, yani yolda yürüyor, insanları görüyor. Buna söyle bu değil dedi Allah. Benim söylediğim bu değil dedi. Yani şehvetle bakmasın dedi. Başka türlü bakmasın dedi. Bakışı başka türlü olmasın. Bu bakışı kızsın dedi. Hem erkeklere söyledi bunu hem kadınlara söyledi. Genç kızlar ve genç erkekler, gençler bir arada bulunacak ve bakışını kısacak. Böyle bir şey olur mu? Onlar her anda Allah'ın emrini ihlal etmiyor mu? Ediyor. Bu haram midir? Allah haram dediyse haram değil midir? Ama eğer ben kızımı okula göndermesem komşular ne der? Akrabalar ne der? Okusun, kocasına karşı dili uzun olsun. Okusun, eğer bir sorun çıkarsa kendine baksın. Allah sana böyle mi söyledi? Sen daha yuvayı kurmadan dağıtmışsın. Yuva dağılmak üzere kuruluyor. Senin hesabın böyledir. Yuva kurmak bu mudur? Sen çocuğunun yuvasını böyle mi kuruyorsun? Onu eş olmaya, aile olmaya böyle mi hazırlıyorsun? Böyle olur mu? Yani çocuğuna önemli değil diyor. Yani eğer en ufak bir sorun çıkarsa bırak hemen. Nasıl olsa senin ihtiyacın yok diyor. Yuva bu mudur? Aile bu mudur? İnsan çocuklarını... Hayata böyle mi hazırlar? Kim böyle hazırlattırıyor? Şeytan. Şeytanın işine geliyor. Bakın eğer dikkat ediyorsak, Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, sizden kim, üç kız çocuğunu, evlenme çağına kadar büyütüp evlendirirse, ona cennet vardır. Sahabeden biri orada soruyor, Ya Resulallah, benim iki kızım var. Buyurdu ki, iki kız da olsa öyledir. Başka biri orada diyor, Ya Resulallah, benim bir kızım var. Bir seferinde buna cevap vermedi. Ona cevap vermedi. Başka bir seferinde, yine aynı sahbeti yaparken, oradan başka biri, Ya Resulallah, benim bir kızım var deyince, bir kız da olsa, karşılığı cennettir dedi. Ama kelimeye dikkat etmek lazım. Buluğa erince, evlenme çağına gelince evlendirirse. Evlendirmese ne olur? Evlendirmese harama bakacak. Onun için şu anda aile bütünüyle bozulmuş durumdadır. Evler aile olmaktan çıkmıştır. Yuva olmaktan çıkmıştır. Sanki iki kişi oyun oynuyor gibi olmuştur. Evliliği oyun gibi zannediyor. O diyor şöyle yap, o diyor böyle yap. O diyor sen niye şöyle yaptın, öteki diyor sen niye böyle yaptın. O diyor bana uy, öteki diyor bana uy. Ne koca koca olmuştur, ne de kari kari olmuştur. İkisi de çocuk. Ailenin yükünü taşıyamıyor. Sorumluluğu anlamamış. Oysaki aile hayat bir yolculuktur. Ahirete yolculuk yapıyoruz hep beraber. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırken, ebedi hayatı kazanmaya çalışırken bize arkadaştır, arkadaş olmalıdır. Eşler birbirinin yoldaşı arkadaşıdır. Ebedi hayatını kazanmada arkadaşıdır. Bakıyorsun biri ibadet yapıyor ya da güzel bir şey yapıyor, öteki ona mani oluyor. Bu nasıl eştir? Bu nasıl Allah yolundaki yoldaştır? nasıl olması gerekir onu da söyleyeyim mesela eskiden çocuklar evlendirildiğinde buluğa erince evlendiriliyordu vakti gelmiş hatta bir atasözü vardı buluğa ermiş bir çocuk eğer evlenmek istiyorsa zamanı gelmişse kim onu evlendirmezse evinde domuz besliyor derlerdi atasözüdür bu yani hemen evlendirmesi gerekir onun için bir kız çocuğu buluğa erince, evlenme şahı gelince, evlendirilmesi gerekir. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Biz ne diyoruz? Daha küçüktür yaşı. Eledir bir okusun. İsteyenler olursa, evi var mıdır, işi var mıdır, bilmem neyi var mıdır? Resulullah Efendimiz kendi kızını evlendirirken, Hazreti Ali'nin hiçbir şeyi yoktu. Verecek bir şey de yok. Yani ev kuracak bir şey de yok. Sadece bir tane Ona telis mi deniyor, ne deniyor? Onun içine ot koymuş, ot. Yatakları, o şeyin içinde, bezin içinde ot. Başka da bir şey yok. Senin peygamberin böyle yaptı. Senin şuyun ya da buyun olsun demedi. Hani o bizim peygamberimizdi, önderimizdi, rehberimizdi, her şeyimizdi. Çok seviyorduk onu. Böyle mi seviyoruz? Eğer onun gibi yapmıyorsak, onun yaptığını beğenmedik demektir. O işi bilmiyordu. Biz ondan daha iyi biliyoruz demektir. Eskiden çocuklar buluğa erince ne yapıyorlardı? Evlendiriyorlardı. Getirip eve getiriyorlardı. Kaynanası var, kayınbabası var. Kaynana Kayyim ana, kayyim baba demek. Ana yerine kayyim olmuş, kıyamda durmuş, baba yerinde kıyamda durmuş. O onun artık anası ve babasıdır. Onlar o aile içinde bu sefer büyüyor, birbirine esinliyor, bir aile oluyorlardı. Bir aile. Aile olmayı büyüklerinden öğreniyorlardı. Anasından babasından öğrendiği gibi... ...bir de orada onların gözetimi altında... yuva oluyordu, aile oluyordu. Sonra... ...fazla kalabalık olunca evlerimi ayırıyorlardı. Şimdi ne yapıyor? Daha çocuk azı süt kokuyor. Yani... ...koca olmak nedir bilmiyor. Öteki de kadın olmak nedir? Hanım olmak nedir bilmiyor. Eş olmak nedir bilmiyor. Ana olmak nedir bilmiyor. dur evi ayrı olsun. İkisini götür oraya koyuyor... Kim yetiştirecek onları? Halımız da budur. Kim böyle söylüyor? Kim böyle yaptı? Eşyaları olsun. Evleri olsun. Rahat etsin. Böyle rahat olur mu? Mesela dikkat edilirse Müslüman bütün memleketlerde böyledir. Şeytanın en çok Üzerinde durduğu şey nedir? Kız çocuklarının okumasıdır. Haydi kızlar okula. Tabii, haydi kızlar okula. Niye? Kim söyledi? Sana ne benim kızımdan ya? Niye benim kızımla böyle uğraşıyorsun? Senin bir derdin var. Sen kime uyuyorsun? Sen kimden yanasın Kimin tarafındasın? Belki ben kızımı Kur'an kursuna göndermek istiyorum. Belki dikiş nakış kursuna göndermek istiyorum. Öyle değil mi? Sen ne öğretiyorsun orada? Senin öğrettiğin nedir? Senin tek bir derdin vardır. Senin tek derdin nedir? Onu şeytana köle etmektir. Nefsine köle etmektir. Dünyaya köle etmektir. Senin derdin bu değil midir? Kız çocuğu eğer buluğa erince onu evlendirip namusuyla, şerefiyle, diniyle, imanıyla yetiştirirsen karşılığında cennet var dedi. Sen cennetimi almaya çalışıyorsun. Öyle değil mi? İblis bunun cennet olduğunu biliyor. değerli olduğunu biliyor. Onun için öyle yapıyor. Niye erkek çocuklar öyle yapıyor? Anlamış. Sırrı biliyor çünkü. Ama biz ne yapıyoruz? Herkes böyle söylüyor. Göndermesek ayıptır. Yok günahtır dur, okusun okusun, hadi okusun bakayım okusun neyi okuyacak Allah öyle mi okusun dedi senin Rabbin öyle mi söyledi dedi. oku, seni yaratan Rabbini oku Rabbinin ismini oku Rabbinin ismiyle oku bunu okutuyor musun, yok bu gerekmez ne gerekir belki para kazanır belki sen onun yüzünden cehenneme gidiyorsun kendi eline kızını götür, ateşe at, şeytana teslim et, sonra cenneti iste. Var mıdır böyle bir şey? Herkes yaptığının cezasını çeker. Evet, şeytana karşı metin olmak, başkalarının şöyle ya da böyle söylemesine karşı metin olmak. Metanetli olmak, sağlam durmak. Herkes böyle söylemiş, beni ilgilendirmez. Benim Rabbim de böyle söylemiş, benim peygamberim de böyle söylemiş. Dediysek biz müminiz, biz müslümanız, biz Allah'a teslim olmuşuz, biz Allah'a iman etmişiz. Allah'ın sözünü seviyoruz, Allah'ı seviyoruz, Allah'ın emrettiğini seviyoruz ve onu yapıyoruz demektir. Evet, niye böyle feryat ediyoruz? Hatta biz bunu söylerken bile kardeşlerimizden bir tanesi söyledi başka bir şehirde ismini söylemeyeyim. İstanbul'da sohbeti dinlettiriyor. Bize itiraz etmişler. Nereden itiraz ettiler dedim? Yeni gelenler itiraz ediyor. Benim kız çocukları ile ilgili söylediklerime itiraz ediyorlarmış. Sen müminsin, mümin. Sen Müslüman'sın. Kime göre konuşuyorsun? Kime göre itiraz ediyorsun? Evet. Allah hepimizi nefsimize karşı metin olanlardan eylesin. Şeytana karşı metin olanlardan eylesin. Amin. Dünyaya karşı metin olanlardan eylesin. Amin. İnsanların bizim için şöyle ya da böyle demesine karşı bizi metin olanlardan eylesin. Allah'a iman ederken bizi metin olanlardan eylesin. Allah'a teslim olurken bizi metin olanlardan eylesin. Allah'a karşı mühsin olurken, Allah'ın huzurundaymış gibi bir hayatı yaşarken Allah bizi metin olanlardan eylesin. Amin. Allah bizi metanetli kılsın. Amin. Hakta bizi metanetli kılsın. Amin. Metin isminin tecellisiyle bizi şereflendirsin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Arkadaşlar, soru göndermişler. İki yıl önce bir kardeşimiz bizden borç aldı. Şu anda çok kötü durumdayız. Kiramızı veremiyoruz. Eşim çalışmıyor. Borç verdiğimiz kişi durumu olduğu halde, istediğimiz halde paramızı vermiyor. Bu durumda ne yapmalıyız? Evet. Gereken yapılmalıdır. Borç vermişiz. Emanet vermişiz. Emanete sadakat gerekir. İmkânı vardır. Durumu iyidir, borcunu ödemiyor, gereken yapılmalıdır. Gereken yapılmalıdır, böyle insana tükürmek lazım. Gerçekten öyle yani. Yani niye sana veriyor, senin durumun kötüdür, sana yardım ediyor, veriyor ve sonra senin durumun iyidir, o zor durumdadır ve sen borcunu ödemiyorsun. Böyle bir şey olur mu yani? Sen parayı ne zannediyorsun? Dünyayı ne zannediyorsun? Bu durumda kardeşin senden kırılıyor mu? Kırılıyor. gönlü dağılıyor mu? Dağılıyor. Senin bunu yapmaya hakkın var mıdır? Böyle kardeşlik olur mu? Oysa ki Allah mümini tarif ederken ne buyuruyordu? Onlar kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Kendileri yemeğe ihtiyaçları olduğu halde Orayı kardeşlerine ikram ederler. Mümin budur. Onun için buna kardeşimiz demeyin. Böyle kardeşlik olmaz. Evet, saatler bir saat geriye alındı. Sohbetler artık saat kaçta başlayacak? Bence eğer saat yedi birçokta sohbet başlarsa yerinde olur. En fazla da geç kalmamış oluruz. Eğer arkadaşlar da böyle münasip görürse, bundan sonra sohbet gidip çok da başlamış olsun. Arkadaşlar gidip çok eğer yukarıda olursa, burada hazır olurlarsa, Allah nasip ederse gidip çok da sohbet başlasın. Evet, bir şey sormak isteyen var mı? Burada her türlü soruyu sormak serbest. Allah'ın metin ismini anlamaya çalıştık. Eğer metin olmazsak, sağlam durmazsak, yani metanetli olmazsak, mesela bir yakınımız vefat eder, o anda bizim metanetli olmamız, yani metin olmamız gerekir. Hak üzerinde metin olmamız gerekir. Bir mümin olarak metin olmamız gerekir. Yani o anda feryat etmiyor, isyan etmiyoruz. Allah'ın takdirine itiraz etmiyoruz. Ölümü, nasıl ki hayatı kabul ediyorsak, ölümü de öyle kabul ediyoruz. Ölüm, yeni bir hayatın başlangıcı demektir çünkü. Bir yakınımız yeni bir hayata başladığında, sanki o böyle kaybetmiş gibi, sanki ona zulmedilmiş gibi anlamıyoruz. Mutlaka bizim de sıramız gelecek, biz de öbür tarafa gideceğiz. Yani feryat etmenin, isyan etmenin bir anlamı var mıdır? Yok. Bu durumda evet, metanetli olmamız gerekir, bir mümin olarak, bir müslüman olarak metin olmamız gerekir. Başımıza nasıl bir musibet gelirse gelsin, mutlaka o musibet karşısında bizim metanetimizi korumamız gerekir. Ben yapamam, ben edemem, benim gücüm yok diye biri kendini bu şekilde eğer küçümserse küçük düşer. Kendisine haksızlık etmiş olur, kendisine zulmetmiş olur. Allah öyle söylemedi. Allah senden her neyi istiyorsa sen onu en güzel şekilde yaparsın, yapabilirsin. Ve o gerçekten sana olaydır ve güzeldir. İnşallah hep beraber dünya karşısında, hayat karşısında, olaylar karşısında, imtihanlar karşısında metin oluruz. Allah hepinizden razı olsun.